gelin şu sözüyle başlayayım. Haydegar Zaman Kavramı yazısında varlık ve zamandan önce yazdığı bir şey. Hiç kimse bizzat kendisi değildir diyor. Birisi olan ve olduğu içinde olan hiç kimse değildir. Hiç kimse ve yine de herkes birbiriyle. Hiç kimse bizzat kendisi değildir. O Rompamuk Kara Kitap'ta e, yine bu beyaz kaleden devam ettirdiği ben olmak bir başkası olmak mı? Bir başkası gibi olmak sizin salt merkezi esaslı bir benliğin var mı? Buna ulaşabilir miyim? Bu konuyu işliyor aslında kara kitapta da pek çok kitabında olduğu gibi. Şöyle diyor bir konuşmada: Bir zamanlar içinde bulunduğumuz şehirde hayatın en önemli sorununun insanın kendisi olabilmesi ya da olamaması olduğunu keşfetmiş bir şehzade yaşamıştı. 399. sayfada bu şehzade hikayesini anlatırken de romanın kahramanı Galip kaybolmuş karısını arıyor. Yani rüyayı arıyor aslında. Karısının hatta rüya. Galip bir rüyanın peşinde dolaşır. Kara Kitap'ın hikayesi. Ararlar bizi İstanbul'a. İstanbul'un ee, İstanbul tarihine bir sokup e, çıkarmakla birlikte temel olarak. Galip bu hikayeyi anlattığı sırada rüyanın peşinde koştuğunu söylemiştik ama aslında Rüya, Galibin amcasının oğlu olan e, ünlü bir yazarla, Celal'le kaçmış aslında. O da kendisini Celal'miş gibi tanıtıyor ve Celal'in yerine millet Gazetesi'ne onun gibi yazılar yazıyor. Bir toplantıda da yabancı gazetecilerle yine Celal'in yerine katılıyor. Ve kendisini Celal olarak tanıtıp gazetecilere bu hikayeyi anlatıyor. Şehzadenin ağzından şöyle diyor bize Orhan Avukka'da kitaptan. İnsanın kendisi olabilmesi için içinde yalnızca kendi sesini, kendi hikayelerini, kendi düşüncesi bulması, kendi düşüncesini bulması gerekir. Yalnızca kendim olmak istiyordum diyor bu şehzarda. Yalnızca kendim olmak istiyordum. Kendim olmak istiyordum yalnızca. Bu hikayeden önce kitabın başka bölümde de Galip'in Celen'in yeni telefonda konuştuğu Celen'in yazılarını okuyan fanatik bir hayran var. Fatih Sultan, Fatih Mehmet adında, da. Bu adam onu o kadar aylar ki bir türlü yüzünden kendisi olamamış. Diyor ki seni öldüreceğim. Senin yüzünden hiçbir zaman kendim olamadım. Galip de diyor ki hiçbir zaman kendisi olamazsın insan. Konuşmadan ilerleyen bölümünde de Mehmet şöyle diyor. Senin de bilmeden bildiğin, anlamadan yazdığın gibi kimse kendisi olamaz bu ülkede. Var olmak bir başkası olmaktır. Bir başkasıyım o halde var. Evet, bu bizim tabii aşina olduğumuz, Descartes'in e, ünlü sözüne kendisini şüphe edebileceği yani düşünebileceği, düşünen bir varlık düşününün ötesindeki her şeyden ayıran sözünü atıfla söylediği bir şey. Bunu ben çok uzatmayacağım. Çünkü bu işte merkezi benliğin modernizmde nasıl bir problem olduğu çok konuşuldu, çok en azından böyle düşünen çok insan var. Hitenin kısa alıntısında bunu göstermek istedim. Şöyle diyor filte, kendi içinde bir olarak kalacağına dair diyor insan, sürekli bir çaba göstermeli ve kendinden emin bir şekilde bu birliğin peşinde olmalı. Kendisiyle bir bütün olamayan, yani bir olamayan kendi içinde, son derece rahatsız ve titirgin olur e göre. Yine bir başka yerde bir Duygusallığın ya da benim dışında herhangi bir şeyin düşünme biçimini değiştirmeme, etki etmesine asla izin vermeyeceğim diyor. Her zaman kendi içinde bir olacağım. Ufkum ne kadar genişlerse genişlesin. Her zaman kendi içinde bir olacağım. Çünkü her zaman bunu isteyeceğim. Biz de tam aksine nasıl bir bütünlük parçalı benlik halinde Freud'e, Ortici ve Davidson'cu sonucu yorumla baktığımızda nasıl bir şey bulabileceğimizi anlatmaya çalışacağız bu konuşmada. Bu aslında bir rasyonel yani bu merkezi benliğim, biliyorsunuz egonun temel işlevi rasyonel konuşuyla bağlantıları ve en sonuç ilişkilerini böylece ayrıcalık bir pozisyondan kurmasıdır. Freud'e bir başka açıdan baktığımızda özellikle Davidson'un verdiği ilhamla irrasyonel de aslında rasyonel bir içeriği olabileceğini kendi içinde planlı, tutarlı ve dilsel bir anlam ifade edip rasyonel ikame edebileceğini göstermeye çalışacağız. Freud'un bellik yorumunda bizim önerdiğimiz gibi baktığımızda ilk neden gibi yani işte bu e, hiçbir nedenin sonucu olmayan kendi kendine hiçbir şekilde etkilenmeden özgürce hareket edebilen bir başlatılmamış başlatıcı işte gibi hareket ettirmemiş, hareket ettirici gibi. Özsel merkezi bir insan doğası göremiyoruz Freud'de ama aksine bence farklı parçaların oluşturduğu poziseller dediği bir çifti parçalı benlikler dediği bir aralık görebiliriz. Bu farklı parçalar olumsal yani tesadüfen oluşmuşlar. Çocukluğumuzda yaşadığımız etkileri açık konuşumuz ve ufkumuz perspektiflerimiz mizdelemiş bunların. Farklı bakış açılarını barındırıyorlar. Diğer insanlarla paylaştığımız ortak bir insan doğasının yerine bu çoğu farklılıklarımız bizi biz yapan şeyler. Richard Rorty'den uzun bir alıntı yaptım burada, daha iyi, derdimi anlatıyor benim diye. Türümüzün diğer üyeleriyle diyor, Rorty, paylaşmış, paylaştığımız şey olmaktan öte benlik bilgisi tam olarak bizi onlardan ayıran şeydir. Tesadüfi, kendimize özgü davranışlarımız, irrasyonel benlik parçalarımız, bizi birbiriyle uyuşmayan inanç ve arzu kümeleri olarak belirleyip ayıran parçalarımız. Öyle baktığımızda ego kendi evinin yani benliğin efendisi değil. Bir anlamda çatışmacı bir demokrasi içinde egonun evi. Freud'un deyimiyle çünkü ego neredeyse it de oradadır. Burası ileride de anlatmaya çalışacağım birazdan. Demokratik olmayan bir yer. Atopos gibidir. yani. Olmayan bir e, uzamsal olanak gibidir. Uzamsal olmayan. Bu bütüncül yaklaşım yani rasyonel ve irrasyonelin birlikte düşünülmesinin yaklaşımı bize irrasyonel ve rasyonelin egonun kendi içinde, evinde, demokratik bir şekilde söz hakkını paylaştıklarını gösterebilir. Bir tanesinin ötekisini ayrıca yok yok. İrrasyonelin yaratıcılığını, rasyonel söyleme, alternatif ikame edici bir olanak kazandığını burada görebiliriz. Roth'in önerisini anlamak için iki Freud yorumunu birbirinden ayırmamız lazım kendisinin söylediği gibi. Yine ondan uzun bir anlatı yaptım burada da. İnsan diyor Richard Roth de yalnızca bilinçaltının iki anlamı arasında açık bir ayrım yaparsa benim Freud'un düşüncesi diye verdiğim şey akla yakın gelebilir. Bir tanesi, bizim ilgimizi çeken de bu, bir veya birkaç tane iyi dile getirilmiş inanç ve arzu sistemlerini. Normal yetişkinlerin bilinçli inanç ve arzuları kadar karmaşık, incelikli ve kendi içinde tutarlılığı olan sistemlerin yerine kullanıldığı anlamı. Diğeri ise anlaşılmaz içgüdüsel enerjilerin kargaşası, tutarlılığın ar aranamayacağı bir libido bezervu var. Bu anlamda baktığımızda bilinçaltı Freud'u bile kim olarak gördüğümüz ve sanki sağ iyileştireceğimiz bir patolojiyi yansıtan bozukluk, sapkınlık Aşağı tarafı ruhun Platon'dan beri gelen böyle bakıyoruz. Bu bizim şimdi yaramıyor. İletişimsel değil. Rasyonel bir ikamet yeteneği yok çünkü. Yine Morty'e göre bu Freud'un bilinçaltında orijinal olan bilinçaltı benliklerinizin dilsiz, karanlık, yalpalayan hayvanları olmadığı Aksine bilinçli benliklerimizin entelektüel partnerleri bu benliklerin olası karşılıklı konuşma partnerleri olun olduğu yolundaki iddiasıdır. Yani benliğin içinde uzlaşmacı bir çatışma gibi birbirleriyle rekabet eden farklı perspektifler bir arada bulunabiliyor. Burada Freud'un bir kendi anlattığı, günlük yaşam psikopatolojisinde anlattığı bir hikayeyi kısaca gösterip belki oradan örnek verirsen daha iyi anlaşılır diye düşünür. Bu Signorelli vakası diye bir hikaye. Bosna'dayken, Freud, Bosna Her Herzegovina'da, işte nasıl okuyoruz bilemedim, Herzegovina'da, ee, işte giderken yapıtlarına çok iyi gitti. Aslında kendisinde iyi gitti. Bir ressamı düşünüyor. Ressamın gerçek adı Signore diye. Fakat bir Türk komisyonu Freud'un aklına gelmiyor. Botticelli ve Bottrafio diye iki isim aklına geliyor. Nedense Signore diye neden işte kendi deyniyle bastırmış olduğunu uzun uzun merak etmiş. Diyor ki bu beni çok düşünüyor diyor bu kitabında. Sonra kendisi şöyle bize bunu açıklıyor. İşte bu Herzegovina'da giderken bu her işte Almanca Signore, İtalyanca Bay anlamına gelen ama önceki bu bay onu ikame etmiş. Bilinç bunu çıkarmış. Bunun yerine bunu substitute etmiş ya. Da işte yerine geçiş vermiş. Hangi yerine? Signor'un yerine aşağıda. Evet. Bu her nereden geliyor? Çünkü aklına her gelmiyor. Bu ve bu geliyor. Her Herzegovina'nın Bosna ile ilişkisine geliyor. Bu ikisi birlikte buradaki Bosna'nın boğusu doğrudan Botice'nin bir boğusu olarak bunun zihninde oluşmuş. Yine buradaki Bosna'nın boğusu da bo, boltrafyon boğusunu oluşturmuş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey bence buradaki fonetik benzerlik metonomi diye düşünüldür. Yani burada çok karmaşık bir ilişki kurması söz konusu değil. Basit bir dil sürçmesi gibi, sesler bir benzeşi var. Ama burada bakın ayrıntılı ve karmaşık ee, bu tufay diye bir yazarın söylediği gibi, birazdan göstereceğim, metaforik bir hikaye var. Yani sadece metronomi değil, uzamsal bir yakınlık ya da ses benzerliği gibi basit değil, karmaşık bir ilişkili ve tutarlı bir, dilsel bir alternatif oluşturuyor. Yine fayda buradaki hikayesinde Türkler var işin içinde ilginç bir şekilde o bölgede yaşayan Türkler çok kadercimişler öyle diyor ölüm halinde bir hasta bile olsa doktora diyorlarmış ki bayım her ne yapalım yapacak bir şey yok. Siz zaten elinizden geleni yapmışsınızdır. E, buradaki her buradaki signorelinin signoru olarak aslında Freud'un aklına gelmiş. Sonra bunu anırsadan uzun zaman sonra bunun yerine bunu geçirdiğini kendisi söylüyor. Ne buradaki Türklerin ilginç bir şekilde seksüelliğin yaşamda ne kadar önemli olduğunu söylediklerini ve ee, yani o olmasa artık ölsek de olur bayım o da olmasa ne yapacağız dediklerini anlatıyor yani Türklerin de böyle bir hikayesi olarak da öğrenmiş oluyor <gülüyor> bu seksüelitede Haluk hocam da söyledi ki ölüm ve ölüm arzusuyla birlikte onun trafoy diye bir hastası var intihar etmiş bu da bu bağlantıyı buradan kurduğunu İntihar etmiş hastasının adının da yine bu trafyonun trafiosuna Eklendiğini söylüyor Freud. Kendi kendisini analiz ettiğinde böyle uzun ayrıntılı bir hikaye çıkarmış ortaya. Burada ilginç olan bence sözcüklerin bazen farklı dillerdeki ortak yönlerini, bazen de farklı bağlamlarda bir sözcüğün yerine, yerine, yerine geçişini, yani hikayesini ve bu yer değişikliklerin nasıl yeni anlamlı kendisine kendisini şaşırtabildiği değildir. burada ilginç olan. Her farklı sürüm, her farklı versiyon, bir tanesi diğerinden daha ayrıcalıklı, yani bir tanesi daha akıllıca, daha doğru, daha hakiki olmayan bilinçaltının alternatif bir yorumudur. Kendimize, bilinçli halimize karşı yaptığımız, şaşırtan bizi, kendimizi şaşırtan bir yorum. Her farklı yorumda kendi içinde dilsel tutarlıkta ve böylece aslında rasyoneldir de, kendi içinde bir rasyonelitesi var. Böylece merkezi bir benlik yerine farklı benlik parçalarının yönelimsel söylemleri birbirlerine hiyerarşik bir üstünlük taslamadan benliğin evinde, benliğin kendi dilini isterseniz buraya, benliğin Egon'un evinde, şehrinde bir arada olurlar. demokratik bir şekilde. Dan sonunda bu irrasyonel olanın yönelimselsi rasyonel olduğunun çok ayrıntılı ve ilginç açıklamalarını görüyoruz. Eğer Freud'un bu Freud yorumuyla iyi dile getirilmiş inanç varlığı sistemlerinin kendi içinde tutarlı olan e, biçimini rasyonel de irrasyonel gibi olduğu anlamında kabul edersek, Davidson'un bu Rasyonalitenin Çelişkileri, Paradoksları adlı kitabındaki bir örneğinde, de e, şunu okumamız bize yardımcı olabilir. Burada Freud'u yorumunda Freud yorumunda Davidson irrasyonel bir davranışımız eğer bizim için anlamlı, çekici bir amaca doğru, amaç yüktüğümüz bir şey ortaya koyuyorsa bu aynı zamanda rasyonel olabilir diyor. Freud'un obsesif bir nevroz vakası üzerine notlardaki parkta yürüyen bir adam örneği var. Bu bilindik bir şeydir. İşte adam gider, bir insan parkta gidiyor, sonra orada bir işte çalı parçası diken bir, bir şey görüyor. Sonra dönüyor, yani zaman ve enerji kaybederek yolundan sapıyor. Dönüyor, o dalı işte birine zarar vermesin diye bir kenara koyuyor. Freud'un örneğinde bu tekrardan sonra yoluna devam ediyor, sonra tekrar dönüyor kompansif gibi biçimde. Belki de oradanın orada olmasının gerçekten önemli bir anlamı vardı. Bir daha onu ilk gördüğü yere onun ortasına koyuyor, sonra devam ediyor. Tabi sonunda bu son aşama yok ama bizi ilgilendiren burada şu, adamın işine doğru Bilal olarak ben ciddi diyebileceğimiz bir şekilde bir çıkar, haz prensibine göre hareket ettiğini varsaydığımızda değil mi? İşine doğru gitmesi doğrudan, zaman ve enerji kaybetmeden ne kadar rasyonelse bir başkasının zararını önlemek için enerji ve zaman kaybederek böylece bir motif, bir motif için böyle bir e, dalı kenara çekmek istemesi de bu kadar rasyonel, onun da bir nedeni var, onun için bir anlamı var. Böylece irrasyonel diyebildiğimiz motiflerimizi aslında rasyonel de olabileceğini, başka seslere, ötekilerin ayakkabılarını giyerek almayabileceğimiz perspektiflere yaklaştıracağını söyleyebiliriz. Diyaloğun zeminini genişletebileceğini söyleyebiliriz bu bilinçaltının rasyonel tesini. Dilin ileti kabiliyetini zenginleştirdiğini söyleyebiliriz. Richard Roddy'nin yine bir sözünü alıntılayarak devam ediyor burada. Bu sesler için şöyle diyor, bu kendi evimizin içindeki farklılıklar için. Sahnemin arkasında bir veya birkaç akıllı, açık, yaratıcı kişinin çalıştığı önerisi, şakalarımızı hazırlayan, metaforlarımızı bulan, rüyalarımızın planını yapan, dil sürçmelerimizi düzenleyen ve hatıralarımızı sansürleyen potansiyel diyalog partnerleri bunlar. Bu yaratıcı irrasyonel motif, Alternatif bir rasyonalitedir yaratıcılığı bir deha gibi ayrıcılıklı değil, sıradan insanlara şiirsel yaratıcılıklarıyla yeni anlamlar kurması, eski sözlerciklerinin yeniden bağlamsallaştırmasıyla öne çıkar. Bence burada ilginç olan bunun egaliter, yani görece eşitlikçi ve aydınlanmanın da aslında çizgisinde devam eden bir olana olması. Schroding diye bir yorumcu, Freud yorumcusu Amerikalı, şöyle diyor, Freud bize şiirin tam da benliği oluşumuna içkin olduğunu gösterdi. Freud benliği yöneliminin büyük kısmı açısından tam olarak şiir yaratıcı bir yeti olarak diyor. Philip Rieff de bize diyor ki, Freud herkese yaratıcı bir bilinçaltı denerek dehayı demokratikleştirdi. Reis dehan'ın demokratikleşmesini çok güzel anlatıyor bence. Yunan tragediyelerindeki kahramanın kişilik özelliğinin ortalama insanların günlük hayatlarında yaşayabilecekleri kişiliklere indirgenmesi. Kendi deyimiyle buna Oedipus Rex'in Oedipus komplekse dönüşmesi olarak görüyor. Böylece sıradan yaşamlar içinde ortalama insanların pratik yönelimini belirleyen rasyonel olduğu kadar irrasyonel yönüdür dememiz kolaylaşıyor aslında benliği egaliter bir revizyonu ve demokratizasyonu olarak görebiliriz bence bunu. Şimdi bundan sonraki bölümde, iki bölüm, dördüncü bölümde bu semantik dil sürçmelerinde, yani sadece metonomik ve fonetik olmayan bir anlam, alternatif bir anlam üreten dil sürçmelerinin nasıl okunabileceğine dair bir şeyler söyleyeceğim. Son bölümde de rüyalarla ilgili biraz kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Sonra da bitireceğim. Nuh ve Yunus iki peygamber biliyorsunuz. E, bunlar ikisi de su ile alakalı, ikisi de peygamber. Metonomik değil, metaforik bir ikenlere işaret oldu. Benim annemin söylediği bir şey bu. Bir tane bizim Nuh usta diye bir elektrik ustamız var. Elektrik işlerini yapıyor. Böyle elektrikle ilgili bir problem olduğunda annem ister de Yunus usta diyor. Kafasından bu Yunus, bu da Nuh. Tamam mı? Temmiki resimde işte Esvab'ın mucibesi buydu, yani mandalini yaptığı bir Yunus peygamber balın içinden çıkmış. Bu da diyorsunuz meşhur Nuh. Nuh'un gemisi, Gen evet bu doğru ben da, ben da ben kendisi ben yok ama de biz de bunu çok artık anlıyoruz yani çiftçip hayvanlardan filan. Alternatif bir rasyonalitenin, burada şunu söylemek istiyorum, söylemek sadece metonomik yani Sessel, yüzeysel değil, gramatik, semantik bir boyutu olduğunda aslında bizim ikimizi çektiğini anlatmaya çalışıyorum. Metonomi bağlamsal yeniden yorum gerektirmez. Yani yeniden bağlamsallaşarak farklı alternatif bir anlam üretmezsiniz aslında. Uzamda yer tutuşla ilgili bir yer değiştirme, iki söz konusudur. Lekan'a göre mesela metonomi... Bir şeyi bir başka adla adlandırdığımızda bu yeni sözcük onun içine alan, onun bir parçası fiziksel olarak onunla bağlantılı olan bir şekilde gibi düşünüyor. Mesela araba, kamyon, işte ev, baca, pantolon, ceket, kano, nehir gibi. Oysa metaforik ikamede metonominin aksine işlevsel diye işte. ne işe yararlıyor, el altında oluşuna, kullanışlığına ilişkin bir boyut var araba yolculuk, nehir kürek çekmek, Yunus elektrik tanrı gibi. Metaforik ikamede de Yunus-Nuh ilişkisi nur ve Nuh gibi değil sözlerinde. Fonetik ya da Nuh ve Gemi diyebileceğimiz bir şey de değil. Yunus da Nuh gibi peygamber olarak işler görür. Ancak bu ikamede bizim örneğimizde peygamber değil. Yani aslında burada Nietzsche'nin Bizi ilk önce seçtiğimiz, zannettiğimiz bilinç güzleminin altındaki bir sürü şeyin etkilediği söylemine karşı şey söylemeye çalışıyor. Yani trajik bir deneyim olarak değil de günlük yaşamdaki e, popüler kültürün içinde, egaliter bir deneyim olarak elektrik tamiri gibi bir şeye yönelmişler. Hesapsız kitapsız, elimizin altında bir şey gibi düşünmeden, bilinç düzeyinde değil, Aldığı ile bilincin arasında bir yerdir diyor Lacan burada bu şey için. Freud'e referansa, Freud'un fenhle söylediği bir şeye referansla, ide anderer Lokalita yani başka bir yer, başka bir uzam düşüncesi ideası. Bu öyle bir yer ki olmayan bir yer olduğunu daha önce söylemeye çalışmıştım karşılaşmamızda böyle ilk aşk gibi sizi çarpan bütüncül bir algı ağı içinde size farkında olmadan yöneldiğiniz el altında bir şeyin işlevselliği gibi bu. Biz aslında gündelik yaşamdaki biraz da bir e alıntı yaparak söylüyorum onları. Amaçlarımızı güderken Haydi e dediği gibi varlığı, varlığı güden bir varlık çobanı gibi değil aslında belki de sadece amaçlarımızı güden gündüz düşüşü gibi gündelik bir çobanızdır. Enine boyuna düşünmeyiz. kendiliğinde amacımıza doğru yönelmişizdir. Bu enine boyuna düşünmeyiz daha Aristoteles'te var aslında. Kısaca bundan bahsedeyim hemen. Aristoteles diyor kesin kendine yeter olan ilimler konusunda da mesela enine boyuna düşünmeyiz. Harfler konusunda söz gelimi. Çünkü bunları nasıl yazmamız gerektiği konusunda tereddüt etmiyoruz diyor. Bir doğru söz gelimi bir elektrik tamiri için arayış şimdi olduğumuzun bilincinde değilizdir. Kendiliğinden, sanki algıdaki edilgin halimizde, yani Kantçı anlamda düşündüğümüzde değil mi, kategorik ilişki kurmakta zihin aktiftir. Algıda, Kant'ta da, modern ekoda da hala pasif durumdayız biz, yani etkiye açıyoruz. İşte o halde, henüz algıdan kategorik anlayışa geçmeden, kavrayışa geçmeden önce, yarı bilinçli bir yönelmişlik halindeyiz. Aristoteles'in yine dediği gibi aslında, Hakkında düşünüp taşınan amaç değil, amaca götürenlerdir diyor. Tek tek şeyler üzerine de enine boyuna düşünülmez. Mesela şu bir ekmek mi ya da gerektiği gibi pişirmiş mi diye düşünülmez. Bunlar algı işidir diyor. Haydekar bundan doğrudan alıntı yapmadan günlük yaşamın antolojisinde, farklı kalitede çok kullanır bunları aslında. Burada bir doğrudanlık, bağlamsal tümlüğün önceden bir aşialık oluşturduğunu düşünerek bu aşialığımızı sayesinde şeyler henüz birbirlerinden ayrılmamışken ilişkisel bir ağ içinde epistemolojik değil de el altında kullanmış ve kendiliğinden bir yönelimle yeniden bağlamsallaştırmamıza hazırken yaşadığımız bir deneyim var. Böylece kendimize şaşırabildiğimiz yeniden bağlamsallaştırmalar yapabiliriz. Nuh Yunus olur, hangi peygamberin daha öz konuda olduğunu bir tarafa bırakıp ne iş gördüğünü Bizim için günlük hayatta ne anlamda kullanışı olduğuna doğru algısal boyutta bir yapabiliriz. Elektrik tamiri önemli değil Onların statüleri önemli değildir. Demokratik bir kategorizasyon yaparız. Haydegar ne diyor bize? Kategoriler icat ettiğimiz ya da mantıksal bir şey olarak bizde bulunan şeyler değildir. Aksine onlar yaşamın içinde... Organizm bir biçimde yaşayan şeylerdir diyor. Yani kategoriler hakikati kurduğumuz, icat ettiğimiz ya da keşfettiğimiz şeyler değil. Yaşamda algı boyutunda henüz edilginken, henüz edilg etkiyi açıkken, henüz aktif bir şekilde bilinçli bir kurgu yapmamışken de bize verilirler, yaşamda vardırlar. bu bilinçli, yarı bilinçli algıyla kategorik anlamı arasındaki alanı farklı bir atopos olarak anlatmaya çalıştığımız topografyayı, etosun demokratizasyonunu rüya gibi düşünebileceğimizi söyledik. Biraz da romantik olalım dedik. Aklın tiyatrosu rüya. Bu da Orhan Pum'un kitabının sonlarında yaptığı bir benzetme. Ondan adı bu rüyalar da biraz roman gibidir bu rüyalar. Yani şiirsel bir yaratıcılık varsa da daha çok insanı bağlamak içinde günlük hayatı içinde anlatan, betimleyen romanlar trajik değil de gündelik olduğu için daha uygun sanki bu rüyaların sahnesine. Kundera'nın dediği gibi gerçekleşmemiş olabilirlikler olarak var oluyor bu kişiler, karakter olanakları. Rüyaların sahnesi, diyor Freud, uyanık olduğumuz zamanların ideal sahnesinden farklıdır. Romanlar aklın tiyatrosunun rüyanın sahnesi gibidirler. Nasıl bir sahne? Ali sahikalar bir ona eşlik ettiğimiz, niyet taşlarının ne çıkarsa bahtımıza, verdiği kağıtlardaki kaderimize Nietzsche gibi evet dediğimiz yerler. Rüyalar, krallarla halkın, efendilerle kölelerin hiyerarşik farklılıklarını unutabildikleri sahneler. Rüyaların yeri Monet'in, Shima'nın bir anda yakalandığı bir fotoğraf karesi gibi dediği olmayan yerler, atapostur. Rüyalar kim olduğumuzu unutabildiğimiz, İskambil oyununda elimize gelmiş olan kağıtları gözü kapalı kardıktan sonra tesadüf ve şansa inanarak yeniden rafa bildiğimiz kumarbazlıklızdır. Rüyalar kumardır. Gözü kapalı kendimizi bilmeden, bildiğimiz hiç kimse değilmiş gibi var olabildiğimiz aralarda gözümüzü kapatıp çektirdiğimiz niyet kağıtları, Alice'in harikalar diyarına getirdiği tavşanın çektiği kağıtlar bunlar. Bu kağıtlar açılır. Milan Kundera'nın roman karakterlerinde olduğunu söyledi olana Yeni atılmış zarlara, yeni karanmış iskambil destesinde yeniden açılacak fallara bakan Acemi kumarlarızın tedirgin merakıyla deneyimlediğimiz yerler. Rüyalar, bizi birliğimizden neyin ayırt ettiğini, neyin farklı bağlamlarda yeniden ilişkili kıldığını şaşırtıcı bir yaratıcılıkla yeniden yorumladığımız sahnelerdir. Rüyalar, Alice'in tavşanı gibi garip, Otipus'un kaderi gibi şaşırtıcı, Anna Karenina'nın kaderi gibi etkileyici, Ece tiyatrolarda karanlığı süren Kel gibi tuhaf, farklılıklarımızı gerçekleşmemiş olabilirliklerimiz olarak kabul verdiğimiz demokratik, sonuçtur. Senin de bilmeden bildiğin, anlamadan yazdığın gibi kimse kendisi olamaz bu ülkede. Var olmak bir başkası olmaktır. Bir başkasıyım o halde varım dediği bu Arhan böyle düşünerek var olabileceğimiz demokratik etosunuz. Teşekkür ederim. Benim. Ben Cihan Hoca'na ders için bu soruyu biraz daha rahatlıkla soruyorum ama sorum hem Levent Hoca'na hem Cihan Hoca'na Cenab-ıcı ee, dersinde de bahsetmişti. Kalbin onun Palo bir hikayesi. Bu karakter e, Üstad Çık Güneşler'in bir kadına. işte Palo baratamonun ilk gördüğüne bakmıyor ve sonra babam yarabana sen yanlış yapıyorsun imajını verdiğini düşündüğü için dönüp tekrardan bakıyor. Hani aslında biz o kuazi serfleri kabul edersek Palo her iki durumda da yanlış yapmadı ya da doğru yapmadı. İki farklı durum. İkisi birbirinden sadece farklı ama birinden daha iyi ya da kötü değil. Eğer biz bu kuazi serfleri ya da Farklı olan sadece farklılarda aldığımız bir dünyayı <gülüyor> yaratırsak bunu hukuka uygulayabilir miyiz? Ve e, bunu uygulayabildiğimiz zaman Levent Hoca'nın bahsettiği daha az kusurlu dünyaya ulaşmamız mümkün mü? Ve demokrasi buna müsait mi? Ya da bu potansiye de yol açabilir miyiz? Bu fotoğraf bize geldi. Vallahi çok iyi bir soru bence. Gerçekten evet o şeyden bahsetmediği Talo Karno'dan. Onun da böyle Palomar karakteri. Her iki alternatifte kafasında uzun uzun tartar, obsesif bir şekilde. Hiçbiri de yanlış değildir, iki alternatifte de vardır. Tabii bunun bize getirdiği farklı perspektiflerin bir aradalarında norm oluşturma, hangi hukuka göre norm ve kural koyma sorunu var. Aslında Levent Hoca değil mi, bunu değişebilen durumlara ayak uydurabileceğimiz gibi yorumladı konuşmasında ben bunun olanaklı olduğunu düşünüyorum ben çok doğru bir şey doğrudan bir şey söyleyebileceğimiz düşünmüyorum bu konuda felsefeci olarak biz yeniden patos duyma, şaşırma, ilginç ve heyecanlı bir şeyi yeniden bağlamsallaştırma gibi şeyler yaparsak daha ilham verici olabiliriz diye düşünüyorum daha doğrudan net bir şey söyleyemeyiz ama anlamda tabii değişen bağlamlarda kuralları tabii yeniden koymak durumundayız. Yani İngiltere 2019 yılında kadından oy veremiyordu biliyorsunuz. O da normal hukukiydi. Sonra bir kadın biliyorsunuz kendisini kraliçenin atının önüne attı intihar etti falan şey. ilginç bir şekilde ve sonra yasa değişti. Bağlan paradigma değişti. Buyurun. Yani Benim şey diyeceğim ya diye, ee, aslında ee, iki gündür yapılan konuşmalarda ortak bir şey var. E, çağın ruhu sürekli deli geldi. Sorunun farklı olan, bunun önüne şey çekilen sektler sektler bunun çatışını yaratan şey bu olduğunu, bunu işte dünkü konuşmada, bir alan kartın ömrünün açılması, bir alan kartın yaratmanın ömrünün açılması ya da buna müsaade eden bir şey olması bir, bir ya da daha önce Farklı hakikatler olabilir gibi, bir, gibi, bir, gibi bir söyleyen şeyler aslında tek dışı çeyrek bile getiriyormuş gibi geldi bana. E, e, sorun e, aslında hani istikrar eğer şeyse, e, hayatta kalmaya devam etmekse hayatı sürdürmekse bunu, bunu yaratmanın yolu e, bu, farklı hayat biçimlerinin önüne çektiğimiz sehleri mümkün olduğunca e, oradan kaldırmaktan geçiyor. Dolayısıyla hani farklı eyleme Farklı eylem gerekçeleri bir de aynı şey yapılabilir ya da e, aynı eylemin gerisinde farklı eylem gerekçeleri de olabilir. Ama aynı başka başka eylem, gerek, eylem gerekçeleri ile başka başka eylemlerde de bulunabilir. Hayatın kendisi bu. Dolayısıyla hani biz e, bu e, değişmeyen Tanrı'nın bir, bir seferde olsun deyip yarattığı türden bir dünyada Yaşamadığımızı kabul ettiğimiz zaman, yani kendi kurduğumuz ve kendi örneğimizce kurduğumuz, kendi misalimizce kurduğumuz bir dünya yaşadığımızı varsaydığımız sürece farklı yaşam biçimleri ile birlikte yaşamanın olanı gibi bir imkan önümüzde açılacak. Bunu düşünmeye başlayacağız. Yani bunu düşünmenin yolu da galiba hani bu. ...kendi yarattığımız bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı'nın yarattığı değil ya da Tanrı'nın yarattığı örneğinde yarattığımız bir dünyada değil... ...kendi yarattığımız, kusurlu, hasta, kirli bir reklam var. O çok hoş bulduk çocuklarla yedi. Hani kirli olmak çocuklarla ilgili var. Hani kirli olmak iyi iyidir diye bir, her, sonuçta bir reklam bu ama... ...gerçekten kirli olmak iyi. Hayatın kemisi bu. Evet. Başka soru alalım. Çok buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi genel e, dinlere ilgili bir içinde e, e, katıldığım bu felsefe ailesinin e, meselelere bakışında e, şey dikkatimi çekti. Doğrusunu onu paylaşmak istiyorum. Biri yani bir gülüm bir, bir bir olarak e, değerlendirilir. E, felsefe... E, Hayata temas etmekte e, sanki e, ciddi zorluk yaşıyor bir de. Yani hayata çok söz alıyor ama hayatı temas edip, dokunup, e, onu dönüştürme, onun tanımladığı şeyle e, hayatı harekete geçirme e, de, e, ya da öyle olduğuna dair e, bir e, şeyi, e, duyguyu bana e, çok e, Sözel zenginliği var, çok kavramsal zenginliği var. Ancak o zenginliğin nereden hayatta tutunduğunu ve bizi de nereden, e, nerimizden tutup hayatta tutunduracağını e, çok fazla şey yapamıyoruz, e, bilemiyorum. En azından muhakkak ki tabii, e, o tutamaklar e, böylesi de e, geniş bir e, düşünce evreni içinden tedarik edilecektir ama ee, biz de tanıklığımız içinde en azından o nerelerde olduğunu e, hissedebilmeliydik diye düşünüyorum. Yok, yok, genel anlamda mı söylüyorsunuz Türkiye'ye? Yoktan yok, yok. gözlemim için e, söylüyorum. E, bir de e, şunu bir gözlem olarak aktarayım. Tabii bir, e, bir pist olarak bunu söylüyorum. E, evet. E, dediğim genişliği içinde felsefe çok şey söylüyor. E, mesela hakikatli olmak istiyoruz, hakikatten de söz ediyoruz, hakikat yolculuğundan söz ediyoruz. Ama bu yolculuğa çıkacak olan e, insan öznedir. Öznenin de bir özner gerçekliği vardır. Yani mesela hakikatli olmak için samimi olmak gerekir, dürüst olmak gerekir, doğru olmak gerekir. Ama e, o arayışa e, e, Çıkılıyor ise, e, şunun da cevabını vermek ya da e, neden öyle diye sormak ihtiyacı duymamız gerekir. Ha, niye samimi olamıyoruz? Yani niye doğru bizi e, çok cezbetmiyor? Şimdi burada e, ben, e, felsefenin hayata bakarken e, o meselelerin e, taşıyıcısı olan e, insana kendi öznen gerçekliği ya da e, psikanalizin tabiriyle kendi ruhsal gerçekliği içinde bakmadığını. Her yani karşımızda bütün bu söylemin e, kuşattığı e, bir insan var ve onun insan olarak bir ruhsal gerçekliği var. Bu da yalnızca bilinç katında seyreden bir şey değil. Çok hareketli, bilinçle bilinç dışı e, münasebeti içinde seyreden bir şey. Ve e, bilinç bilinç dışı dediğimiz şey, yani müstakil alanlar değil. Bunlar nesneler dünyası içindeki öznenin hareketliliğiyle yapılan şeyler. Mesela bilinç dışına baktığın zaman, bilinç dışı e, yani, e, varoluşu, kendinden menkul bir yer, böyle müstefik, kopuk bir alan değil. O, Özden'in kendi nesne ilişkileri tarihçesi içinde kurulmuş bir alan. O yüzden, e, bir gayetten ses falan değil. Esasında gerçekler dünyasında barınlamayan, yani kendimizde gerçeğe ait olarak taşıyamadığımız, kendimizde gerçekleşmesine müsaade etmediklerimizin bastırıldığı yer bilinç dışı e, temsilçi idea dediğinde idealar üzerinden dürtü bastırılır. Bastırılmış dürtüler e, alanıdır. Yani bastırma bir ihtiyaçtan e, kaynaklanır. Çünkü nesne yatırımını engelleyen bir şey vardır. O e, insanın nesne ilişkileri tarihçesinde. Ve kendini savunmak için bastırır. Dolayısıyla bastırılmış olan, e, bilince doğru e, geldiğinde, mesela rüyalarla e, ya da işte bir işte belirtilerle, bir takım sakarlıklarla falan bunların hepsinin bir anlamı vardır ve bizim o simgesellikleri içinde, o temsilleri içinde okursak eğer rüyayı ya da işte bir takım sakar eylemleri vesaire, e, biz bunlar ya da bir takım semptomlar yani hastalık diye, e, hastalığın belirtisi diye anladığımız şey, bunların hepsinin o insanın gerçek dünya ile başa etme serüvenine dair taşıdığı anlamlar vardır. Şimdi e, bütün bu anlamsallığı içinde e, e, özne vardır. E, aslında çok konuşacak şey var belki ama mesela dün ideolojiye değinildi falan, şimdi girmeyeceğim oraya. Ve bütün bunlar da aslında o kişinin özneliği ile alakalıdır. E, dolayısıyla o e, sağlık ve e, tahayyül, tahayyül, tasavvur içinden o insan e, bütün bu davet ettiğimiz yolculuklara e, nasıl çıkacağı ile ilgili, imkanların ne olduğu ile ilgili bize bir şey söyler. Dolayısıyla bizi söylediklerimiz, e, bir erdem olarak andığımız şeyler, e, gerçekten hayatta geçmiş erdemlilikler olabilmesi için o özne tarafından gerçekleştirilebilir olması gerekir gerçekleşemediği noktada nasıl bir öznel sorun var, onu sorumsallaştırabilmeliyiz. Ee, Haluk Bey, tekrar ara vermek zorundayız. Hayır. Yani kısaca bitirirseniz çünkü bir sonraki konuşma da var. Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Tamam, çok kısaca lütfen. Çünkü çok biraz sakma e, olacak programlar. Buyurun. Evet. Şimdi sizin e, öznel üzerinde kurmuş olduğunuz bu e, bilinç dışı alanı aslında tam da ee, 1960'lı yıllardaki e, Maurice Transo'dan başlayıp Klosovsky'den geçen, oradan Foucault'a ve Guattari'ye doğru giden bir e, karşı çizginin e, alını aslında. Şimdi e, psikolojist ne yaptı? E, ne yaptı psikolojist? E, Özne e, üzerinden düşünerek bir nesneler dünyası yarattı. Bunu bütün bilim dünyası aynı şeyi yaptı. Postalizm bunu yaptı ve Freud de sonuçta ee, içimizdeki karanlık alanı göstermesine rağmen e, pozitivist bir yaklaşımda e, bulunmaktaydı. Ve 1960'lı yıllar aslında bir yandan fenomenolojiyle, diğer yandan diyalektikle, üçüncüsü ise özne teorisiyle hesaplaşmaya kalktı. Ve yani e, Adana istersek postyaposalcı felsefe diyelim, istersek ayrı ayrı isimlerini e, analitik farklarla sayalım, özne üzerinden düşünmeyi terk etti. Yansız Fransız'daki on e, yani one İngilizce'deki e, konuşulur diyor Blanchot, ölünür diyor Blanchot. Ölüyorum, ben ölüyorum. Beni yani e, sözcü öznesini korudu, sözcülem öznesini sözcü denonciasyonunu e, bir kenara bırakmaya e, kalktı. Yani öznenin e, bir cümlenin kurucusu anlamını söyleyen olarak ele aldı ama e, bize bir özne ve nesne ilişkisini kurmadan bir e, varlık e, analizi yapmaya e, kalktı ki Bütün, yani Dönöz'ün felsefesi e, aslında tamamen bunun üzerine kurulu Univosite tek anlamlılık diye bir e, Türkçe galiba çevirilebiliyor içindeki öteki gibi ben öteki gibi Birleştiren atomistik bir birey anlayışına değil, tam tersine e, her tarafı delik, tamamen dışarıya taşan, başkalarıyla kesişen belli anlarda, ondan sonra dağına bir e, meta stab sabit olmayan bir bireyleşme dünyasına gitti ki o dünyada ne bilinç dışı, ne özne, ne de bilinç söz konusu artık. O anlamda temsiliyet üzerine kurulu olan bir psikanatın karşısında söylemek lazım aslında oydu. İfade üzerine kurulu bir felsefeyi ortaya koymayı çalıştığı kişiler özlü. Aynı şekilde Fukuyu e, görmek mümkün ve bu bütün e, biyo e, politik analizi aynı şekilde nasıl oluyor da özne olmayan bir e, insanlar bir özne haline sokuluyorlar. Nasıl birey haline sokuluyorlar? Hapis nasıl birey haline getirdiğini gösterdi. Cinsel e, bir tarih ve kolejde Fransa'da yapmış olduğu dersleri ise, biyopritika olan dersleri ise yahut e, daha sonraki e, canlıların, e, en son kitabı yani yayınlanan canlıların e, idaresi e, bütün bunlar sonuçta özne teorisinin bir sonradan gelen bir şey olduğunu ve ancak e, kontrakte olan bir zamanda sürede öznelleşmenin mümkün olduğunu ve bunun dağıldığını e, Göstermeye çalıştılar ki bu felsefe yani e, bana benim yani gördüğüm kadarıyla şu anda e, siyasi anlamda negriyle, Hartla ve e, Virno ile vesaire yani bir sürü e, bunun üzerine çalışan insanlar siyasi anlamda çıktılar. E, o çizgi götürmekteler. Yani bizkaynes sonrası bir e, özel sonrası, nesne sonrası bir e, dünyaya doğru o siyasete bakmak nasıl beraber geçeriz sorusunu oradan bakarak sormak. Yani atomistik bireyden değil, bir kültürden değil ama birbirinin içine geçen her, yani yine söylemiş olduğum gibi her kişinin içindeki onlarca kültürün doğuştan gelen onlarca kültürün ve potansiyel olan onlarca kültürün ortaya çıkacağı bir beraber yaşamak imkanları. Burada artık Freud bize çok uzakta kalıyor. Evet, e, bana proyektörü bulunduğu uzaklıktan e, günümüzde e, temas etmemiz istemeyecek doğrusu epey şey söylüyor. Ben e, sizin söylediklerinizden e, anlayabildiğim kadarıyla yani e, hemen e, konuş e, son konuşmamda onu işaret etmeye çalışmıştım. Yani e, özlenin gerçekliği yani özler gerçeklik kendisinden ibaret değildir. En temelde e, insan yavrusu İçgüdüleriyle dünyaya yönelir ki bunlar çok e, somatik ihtiyaçlardır, temel ihtiyaçlardır ve giderek e, içgüdüsel yönelimi içinde nasıl bir dünyaya doğduğunu dürtü doyum arayışları içinde yani nesnelere yönelirken e, nasıl bir dünyaya doğduğunu, nasıl bir dünya ile ilişki içinde olduğunu dolayısıyla az arayışını nasıl düzenleyebileceğine dair sonsuz tecrübeler yaşar bu nesne ile ilişkinin tecrübeleridir ki, onun özner tarihçesinde oluştu. Yani nesne kendinden ibaret bir şey değil. E, psikanaliz için de öyle bir şey söz konusu değil. E, özne, içine doğduğu gerçeklik içinde e, kendini kuran ama kendi özner tarihçesi içinde kuran e, varoluştur. Muhakkak ki pardon, e, muhakkak ki e, e, psikanalizde e, ancak bütün bu e, sarmal, iç e, içe geçmiş, evrensel ilişkilere e, dahi bir e, sezgisellik düzeyinde e, taşıyabileceğimiz, yansıtabileceğimiz bütün ilişkilerin e, nihayetinde şahsındaki ifadesinin karşılığıdır o bağrutsallık. Ve ancak kendisinin işte e, çağrışımsal imkanları dahilinde e, kendisine bakmamıza izin veren bir öznel, nesnel kim, e, kimliktir bu. Yani ben burada şey, hani bir sorun yaratan bir taraf. Ben Şimdi bu tartışma bu... çok güzel ama e, bitirmek zorundayız ama e, bu tartışmayı dışarıda ya da açan yemekte e, devam etmeyi öneriyorum ve e, e, bitirmek zorundayız.